Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Birliği ülkelerindeki binek araçlar Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan tasarıyla dünyanın en düşük karbondioksit salım hedeflerine sahip olacak. Mevcut hedefleri düzenleyen yönetmenlik üzerinden öngörülen değişikliklere göre, 2020 yılına gelindiğinde her üretici firma trafiğe kaydettirdiği yeni binek araçlarının ortalama karbondioksit salımlarını kilometre başına 95 gram ile sınırlamak zorunda. Bu sınırın üzerine çıkan bir filo, ortalamasına sahip üreticileri ise büyük cezalar bekliyor. Endüstri 2015 yılı için öngörülen ve beklenenden erken ulaşılan 130 gram bölü kilometrelik sınırla karşılaştırıldığında, %27'lik düşüş anlamına gelen yeni hedefi yakalamanın çok da zorlayıcı olmayacağı görüşünde. Bunu destekleyen bir veri yönetmeliklerin getirdiği baskının yanında, Artan tüketici bilincine uygun araçlar üretmeye zorlayan rekabet koşulları sayesinde 2007 yılında 159 gram bölü kilometre olan yeni araç salımları ortalamasının 2012'de 132 gram kilometreye düşmüş olması. 95 gram kilometre sınırı üreticilerin trafiğe kaydettirdiği tüm araçların ortalama salımı üzerine olduğu için yönetmelik bu sınırdan yüksek salıma sahip yeni araç üretilemeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak üreticiler böyle araçlar üretmeye devam etmek istiyorlarsa düşük salımlı binek araç gamlarını da geliştirmek zorunda. Mevcut içten yanmalı motor teknolojisiyle yakalanması mümkün olmayan bu seviyeye inmek için üreticilerin elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlara yatırım yapması bekleniyor. Yıllık 15 milyon ton karbondioksit salımı tasarrufu sağlayacağı öngörülen bu hedeflerin 2025 ve sonrasında ne seviyeye çekileceğinin 2015 yılı sonunda görüşülmesini de aynı tasarıyla karara bağlamış durumda. Kadıköy-Kartal arasında ise sıfır emisyonlu 10 istasyonda 100 bisikletle geçen yıl Mayıs ayında başlatan akıllı bisiklet uygulaması vatandaştan çok büyük ilgi gördü. Kiralanan bisiklet sayısı 50 bine ulaştı. Sırada Florya-Yeşilköy hattı da var. Avcılar sahil yolu ve tarihi yarımada da yine planlar arasında. İspark, Kadıköy-Kartal arasında kullanılan bisikletlerde yaz döneminde yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek amacıyla kredi kartıyla kiralanabilen bisikletlerin abone kartla da kullanılabilmesi için çalışmalarını tamamlamış durumda. İstanbullular artık kredi kartı ve abone kartla 1 saati 2 lira, 2 saati 3 lira, günlükse 25 lira ücret ödeyerek haftanın her günü 7 ile 24 saatleri arasında bisikletleri kullanabiliyorlar. Akıllı bisiklet kiralama sistemi ilkbaharda yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Florya-Yeşilköy arasındaki güzergâhta başlayacak. Projede 100 bisiklette 5 istasyon kurulacak. Avcılar ve Büyükçekmece sahil yolunda da projenin hizmeti açılmasıyla planlama ve etüt çalışmaları devam ediyor. İspark-Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle tarihi Yarımada'da da Uygulanmak üzere akıllı bisiklet projesi hazırladı. Bu proje yıl içinde hayata geçecek. İlk etapta Sultanahmet Topkapı Sarayı Önü, Gülhane Parkı ve Eminönü olmak üzere dört istasyonla hizmete başlayacak uygulama. Bu güzergahta yayalaştırma projesi kapsamında da genişletilecek. Tarihi yarımada da belli noktaların araç trafiğine kapatılmasıyla birlikte hattın Beyazıt Vezneciler, Süleymaniye ile belirlenecek diğer alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Uygulama Zeytinburnu-Eminönü arasındaki 12 kilometrelik hatla da hayata geçirecek zeytinburnu Eminönü arasında 10 istasyonla vatandaşlara hizmet verecek sistemde yüzün üzerinde bisiklet olacak. Proje tarihi yarımada'daki uygulamayla Eminönü istasyonunda birleşecek böylelikle güzergah ve ulaşılabilecek alanda uzatılacak. Böylece umut ediyoruz İstanbul'un emisyonları da bu felaket araba trafiğine de çözüm olur bisiklet gerçekten gereken önem verilirse. Dünya Doğal Kaynaklı Enstitüsü liderliğinde Google, Birleşmiş Milletler Çeviri Programı, Küresel Çeviri Programı ve 40'tan fazla ortağın bulunduğu bir konsorsiyum uydu verilerini değerlendirdi. Küresel Orman Takip ve Uyarı Sistemi denilen bu sistem Ocak 2000 ve Aralık 2012 tarihlerinde ilişkin bir rapor yayınladı. Bu rapora göre Türkiye son 12 yılda 164.222 hektar ormanı kaybetti. Bu alan Kayseri büyüklüğünde bir alan. En çok orman kaybının olduğu illerse Antalya, İstanbul. Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kars Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doçent Doktor Çağın Şekercoğlu, Türkiye'de yaygın ağaçlandırma çalışmalarına rağmen kontrolsüz şehirleşme, turizm, otoyol, maden ve diğer yapılaşma projeleri yüzünden 2000 yılından bu yana gerçekleşen en çok orman kaybının Antalya'da ve İstanbul'da olduğunu, bu iki ili ise Adana Mersin, Muğla ve Yozgat'ın izlediğini belirtti. Bu raporun en ümit verici tarafı ise Kuzey Doğa Derneği'nin 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'na önerdiği ve Bakan Veysel Eroğlu tarafından kabul edilip projelendirilen Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorundaki ormanları kapsıyor olması. Şekercioğlu, Kars, Erzurum, Artvin, Ardahan, Gürcistan sınırı arasındaki 162 km uzunluğunda ve 28.543 hektar büyüklüğündeki bir alanda Ormanların muhafaza ormanı olarak korunacağını, bu alandaki birbirinden kopuk parçaları 2500 hektarın 4,5 milyon ağaçla birlikte kapatması öngörülüyor. Raporda Kars, Erzurum ve Erdahan'ın illeri arasında orman örtüsünün 2000 yılından bu yana da arttığı var ki bu ümit verici bir gelişme. Evet bir yandan kaybolan ormanlardan bahsederken bir yandan da ümit veriyor Çağın Şekercoğlu. Yeşil ve dolu bir gezegen dilekleriyle.